İki kişi birbirini severse ayrılması güç olur. Baksana bu dünyada bunun mi derim mi? Işte i̇ki kişi birbirini sevdiği vakitte hakkıyla aşık, iki aşık. Ayrılması güç olur. İnsan dünyayı sevdiği vakitte ölümü güç olur adamın. Dünyada ayrılmaz. Ölümü şiddetli olur yani. Ayrılamaz ki çünkü vücut toprağa girecek. Makamı orası ruh arşidir, ruh arşa çıkacak. Allahü Teala vücudu halketmiş, ruhu onun üzerine bindirmiştir biniktir vücut. E, ayrılamıyorlar dünyayı ise görsün. Ölüm olur. Hmm. Ayrılmaz.